Euzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselam aleyke ya seyidil evlin ve'l ahirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil Hepinizin Berat Kandili mübarek olsun berat demek kurtuluş demektir Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki kıyamet günü kim cehennemden kurtulursa o büyük bir saadete ermiştir kim beratını alırsa yani en büyük saadete ermiştir beratı insan burada alır Burada beratı almış olanlar, hak etmiş olanlar orada da beratı alır. Hatta dirildiği an, ilk andan itibaren melekler onlara kendisi için çalıştığınız cennetten dolayı kazandığınız, çalışıp kazandığınız cennetten dolayı sevinin. Bugün sizin için korku yoktur, mahzun olmak yoktur. Sadece bugün size sevinç vardır. Sevinmek vardır. Kaybedenlere de size sevinmek yoktur. Yoktur denir. Size sevinmek yok. Bundan sonra artık sevinemezsiniz. Çünkü kaybettiniz. Burada beratımızı alabilmek için Mutlaka gönlümüzün cennete dönmesi gerekir. Cennet gibi bir gönüle sahip olmamız lazım ki beraati hak etmiş olalım. İki türlü beraati almak vardır. Burada, dünyada biri şefaat etme hakkını kazanarak biri de şefaate uğrayarak her ikisinde de beratini alır ama birbirinden farklıdır tabi biri bir tek kendisi şefaate uğrayarak kurtulmuş öteki şefaat etme hakkını almıştır beratı verme hakkını almıştır her bir kardeşimiz için istediğimiz şey bir tek kendisinin kurtulması beratini alması değil berak verme hakkına sahip olmasını istiyoruz yani şefaat etme hakkına sahip olmasını istiyoruz Allah şefaat etme hakkını nasıl veriyor? şefaat etme çift taraflıdır dünyada şefaat edenler ahirette şefaat eder şefaat etme hakkına sahip olur şefaat demek çift demektir zaten Allah ayet-i kerimede biz insana bir dil, iki dudak vermedik mi derken ve lisanen ve şefatey iki dudak şefatey şefaat iki yönlü demektir çift taraflı dünyada eğer Allah'ın kullarına şefaat ederse hak yolda Önderlik yaparsa, rehberlik yaparsa, imamlık yaparsa, doğru yolu gösterirse, sirat-ı müstakimi gösterirse, onunla beraber olanlar, onun gösterdiği yolda yürüyenler, eğer cenneti hak etmezlerse, Allah'a şirk koşmama kaydıyla kıyamet günü, o yardım ettiklerine, yolu gösterdiklerine şefaat eder. Allah dünyadayken sen onlara şefaat ettin, yardım ettin, yolu gösterdin, kullarım tam beceremedi, birbirinizi benim için sevdiniz, hadi şimdi şefaatini tamamla. Çift taraflı. Yoksa böyle tanıyıp tanımadığına şefaat etmek diye bir şey olmaz. Bir şey yoktur bu Allah'ın muradına aykırı bir şeydir böyle düşünmek Allah'ın muradına aykırı bir şeydir her bir kardeşimiz için istediğimiz şey nedir? dünyada şefaat etmeleri dolayısıyla ahirette de şefaat etmeleridir ki bu hem kendisi beratini almış hem de diğer kendisiyle beraber olanların beratını almaya çalışırken onlara yardım etmeleridir. Allah onların elinden kullarının beratını vermesidir. Bizim istediğimiz budur. Bugün inşallah hep beraber Bir şeyleri anlamaya çalışacağız. Birbirimizi anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın ayetleriyle iman etmeyi anlatmaya çalıştık. Allah'a iman etmeyi El Esmaül Hüsna'sından anlamaya çalıştık. Meleklere iman etmeyi anlamaya çalıştık. Kitaplarına, resullerine, ahirete Allah nasıl iman etmemiz gerektiğini Anlattı Hep beraber anlamaya çalıştık Bu arada görmüş olduk ki eğer gerçekten dinlediysek görmüş olduk ki Ben Allah'a inanıyorum meleklere Kitaplara resullere Ahirete inanıyorum demek iman değilmiş Allah'ı tanımadan Allah'a iman olmaz meleklere iman imanın ne olduğunu anlamadan meleklere iman olmaz kitaplara imanın ne olduğunu anlamadan kitaplara iman olmaz her birinin, birinin karşılığında da onun şirki vardı eğer herhangi birini Allah'tan daha çok seversek Allah'a iman etmemiş oluyoruz meleklere iman ederken meleki hali, güzel hali şeytanın verdiği vesveselerini daha çok sevmezsek meleklere iman etmemiş oluruz. Yani bu durumda şeytani meleklere tercih etmiş oluyoruz. Meleklere iman olmamış oluyor. Allah'ın kitaplarına iman ederken eğer Allah'ın vahyini, ayetleri her sözden, her kitaptan daha çok sevmiyorsak herhangi birinin sözünü, birinin kitabını Allah'ın kitabının önüne koyarsak Allah'ın kitabına şirk koşmuş oluyoruz, kitaplara iman olmuyor. Peygamberlere iman ederken, kendi Peygamberimize, Resulullah Efendimiz'e iman ederken Resulullah Efendimiz'den başka birini kendi hayatımız için örnek alırsak tabi olursak, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışırsak onu da peygambere şirk koşmuş oluyoruz ki o da peygambere iman olmaz <gülüyor> Allah'ın iman edin dediği o beş tane ana maddeye eğer gerektiği gibi iman etmezsek anlamazsak iman ettiğimizi zannederiz ahirete gittiğimizde bir de daha ki iman o değilmiş biz sadece zannımıza uymuşuz Her bir ayete tek tek iman etmek gerekiyor ama hepsi de Allah'ın saydığı bu beş maddenin içindedir. Ya Allah'a imana girer, ya meleklere, ya kitaplara, ya Resul'lere ya da ahirete imanın içine dahil olur. Ana madde olarak Allah beş taneyi saydı, gerisini de onun içinde anla dedi. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Allah onu peygamber olarak gönderdiği andan itibaren Allah kendisinin neyi vahyettiyse onu söyledi. Onun için Allah ona ne buyurdu? Bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdim. Kitap nedir, iman nedir bilmezdim. Bundan önce sen yolu bilmiyordun dedi. Bunu Resulullah Efendimiz'e söyledi. Dolayısıyla eğer bir kul Allah'ın vahyiyle bu hatap olmadıysa, kitap nedir, iman nedir bilmez. Dolayısıyla yolu da bilmez. Yani delalettedir. Yolu bilmiyorsa yoldan çıkmış demektir. Eğer Resulullah Efendimiz böyleydi ise bizim öyle olmamamız mümkün müdür? Mümkün değildir. Allah ona söylerken onun şahsında bütün kullarına söyledi. Sen benim vahyimle muhatap olmadan iman nedir bilemezsin dedi. İman edemezsin. Bilmeden iman edilmez. Dolayısıyla yolunu şaşırmışsın deralete dedi. Onun için buyuruyor hidayet Allah'ın hidayetidir. Kim Allah'ın hidayetiyle hidayete ederse o hidayettedir. Kim de Allah'ın hidayetiyle hidayete ermezse o da hidayeti bulamaz dedi. İnsan kendi kendine hayal kurabilir, zanda bulunabilir, bence bu böyledir diyebilir. Ama Allah'a göre nasıldır bunu anlamadan hakikati anlamış olmaz. Zanna vehme uymuş olur, şeytanın verdiği vesveseye uymuş olur. Onun için bizim bir tek ölçümüz vardır. Allah'ın kitabı. Sünnet nedir? Sünnet Kur'an'ın ayetlerin vahyin beyanıdır. Resulullah Efendimiz'in üzerinde ayetlerin canlanmasıdır. Ayrıca sünnet yoktur yani. Sünnet vahyin beyanı. Resul, yani canlı Kur'an. Tek kelimeyle canlı Kur'an canlı Kur'an'a sünnet denir. Sünnet ayrı, vahiy ayrıdır. Zannetmek insanın kendi kendini kandırmasıdır, Kendi nefsinin vehmine, arzularına, isteklerine fetva çıkarmasıdır. İşte sünnette böyledir. Bu hadis böyle söylenmiş. Kur'an'ın ölçüsünü vurduğumuzda tutmadıysa o üretilmiş bir hadistir daha doğrusu Resulullah Efendimiz'e iftira atılmış onun için bütün hadisleri, sünneti imanımızı, dinimizi İslam'ımızı, ahlakımızı ibadetimizi, hayatımızı Kur'an'ın ölçüsüne vuruyoruz Sahabe Kur'an'ı yaşadığı için sahabe olmuş. Onların başka kitapları yoktur. Bunun için de Resulullah Efendimiz hadislerinin yazılmasına müsaade etmemiştir. Kim yazıldı dediyse yalan söylemiştir. Yazılmasına müsaade etmedi. Hatta buyurdu ki ben daha ölmedim, ben daha hayatayım. Siz Allah'ın kitabının yanında bir de benim kitabım mı olsun istiyorsunuz? ''Siz beni Allah'a şirk mi koşuyorsunuz?'' dedi. ''Allah'ın kitabı size yetmez mi?'' dedi. ''Allah bir şeyi eksik mi bırakmış?'' dedi. Evet, ''Yazmayın.'' dedi. Hz. Eubekir döneminde de aynı şekilde orada yazdırmadı. Hz. Ömer zamanında yazdırmadı. Hatta yazmış olanlar vardı. Hz. Ömer, Hz. Eubekir çağırdı onları. Ellerindeki o yazılmış olan sahifeleri iki kişi de böyle kitap haline getirmişti. Biraz daha büyükçe. Hepsini yaktırdı. Din Allah'ın kitabından öğrenilir. Resulullah Efendimiz nasıl uygulamışsa ümmet onu birbirine aktarır. Bu hadisleri kabul etmemek demek değildir hakikisini kabul ediyoruz Kur'an'a uyanı kabul ediyoruz uymayanı nasıl kabul edelim bu durumda ne demiş oluruz hadis Kur'an'ı ayetlerin ne setti demiş oluyoruz Resulullah'ın sözünü ayetlerin önüne koymuş oluyoruz ki o onun sözü değildir zaten daha önce iman nedir kitap nedir bilmiyordu onun imanı da Kur'an'dır kitabı da Kur'an'dır dini de Kur'an'dır ahlakı da Kur'an'dır hayatı Kur'an'dır onun Bunun dışında Resulullah Efendimiz'e canlı Kur'an olmaktan başka hiçbir şey isnat edilemez. Bu ona hakaret olur. Bu ona zulüm olur. Ona iftira olur çünkü. Onun için bir hayale kapılıp birilerinin uydurduğu dine asla uymayız. Allah'ın indirdiği dine uyarız ve tabi oluruz. Hesabımızı Allah'a verirken, ya Rabbi senin indirdiğin vahyine uyduk, indirdiğin dinine uyduk, senin emrine, senin vahyetin gibi yaptık, diyebilirim. Diyemediysek sorun var, falancaya uydum, filancaya uydum, herkes böyle yapıyordu, böyle söylüyordu demek bizi kurtarmaz. Allah bize nasıl bir cevap verir, ben ne söyledim peki? Demez mi? Evet. Aynı şekilde Allah'ın ilk emri nedir? Okudur. İhre bismi halak. Oku, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. İsmini oku, ismine oku. Okumamız gerekir, anlamamız gerekir. Evet. Bizi bilmek, bizi tanımak, cemaatimizi bilmek ve tanımak isteyenler böyle tanımalıdır. İsteyen bizi kabul eder, isteyen kabul etmez. Tercih kendisinindir. Kendimizi bir cemaat olarak vasfetmiyoruz, isimlendirmiyoruz. Ümmet olarak vasfediyoruz. Biz ümmetiz. muhammed ümmet. Bununla beraber bizim bir kitabımız var, yolumuz Allah'ın vahyettiği, Resulünün de gittiği yoldur. Birilerine uyup, birilerin peşinden de gitmiyoruz. İsteyen kendine istediği gibi bir yol seçebilir. Eğer bizim söylediğimiz gibi yapmadıysa kendini bize nispet edemez. Ben de onlardan diyemez böyle bir nispeti kabul etmiyorum. Eğer biri bizi kabul ediyorsa bizim yolumuz böyledir. Bunun içinde hem iman etmek gerekiyor. Hem İslam'ı kabul edip Allah'a teslim olmak gerekiyor hem de ihsan sahibi olmak gerekiyor. Din bu üç parçadan oluşur. İman, İslam, ihsan. İhsan ahlak demektir. Samimiyet demektir. İhlas demektir. Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşamaktır. Tasavvuf bunun içine girer. Hepsi bir bütündür. Birbirinden ayrı parçalar değildir. Bir bütün. Bütün ibadetler için bu üçü birden lazımdır. Yani hem iman etmen gerekiyor, hem ameli işlemen gerekiyor, hem de ihlaslı olman gerekiyor. Allah'a karşı samimi olman gerekiyor. Yani ihsanın olması gerekiyor. İhsan olmayınca Allah onu kabul etmez. rüya olur. Eğer ihlaslı yoksa onu Allah için yapmadın demektir. Üçü bir bütündür. Bunun içinde. Allah'a dost olmak vardır Veli olmak vardır Allah yolunda vuslat etmek vardır Yolculuk vardır Ama hepsi de vahye dayanır Hepsi de Allah'ın isimlerinin tecellisine dayanır Bundan sonra Bütün kardeşlerimiz için bu geçerlidir Eğer Bizi kabul etmişlerse Mutlaka sohbete gelirler. Bizi dinlemeye, bizimle beraber olmaya, bizimle dertleşmeye gelirler. Yolculuğu hep beraber yaparız. Yoksa gelmeden öyle uzaktan ben de oradayım, ben de onlardan diyemez, kabul etmiyor. Kesin çizgi çiziyorum ki reddediyorum. yani sohbetimize gelmeyenler, bizi dinlemeyenler dinlemek gibi bir derdi olmayanlar dinlemeye tenezzül etmeyenler benim ihtiyacım yok diyenler evet, bizden değildir kabul etmiyor kabul etmiyorsan bunun bir sebebi vardır şeytan tuzağa düşürür vesvese verir zanda bulundurur bir de bakıyorum ki şeytan boynuna tasmayı takmış, peşinden çekiyor. Hem de bizden olduğunu söyleyerek bu hakaret, bu bize hakarettir. Bizimle beraber olan birine şeytan tasmayı takarsa, peşinden sürüklerse bunu hazmedeme, bunu kaldırama, bunu kabul edeme. Öyle bir sorun olduğunda hiç olmazsa gelsin gerekeni yapabileyim. Onun için herkes serbesttir. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Kimse kimseyi zorlayamaz. Kimsenin böyle bir hakkı da yoktur. Ama gelmediyse bizden olduğunu iddia etmesin. Müminin bir bakışı vardır. Bizimle beraber olanların bakışının nasıl olması gerektiğini anlatayım. Müminin bakışı vardır kafirin bakışı vardır, münafıkın bakışı vardır müşrikin bakışı vardır her biri kendi gönlüyle bakar gönlündeki ya imana göre bakar ya şirke göre bakar, ya küfre göre bakar ya da nifaka göre bakar ben müminin bakışını söyleyeyim mümin bakarken Allah'a bakarken Allah'a dönüp Rabbine nazar ederken nasıl bakar? Nasıl bakması gerekir? Beni yaratan Rabbim. Beni yaratan Rabbim. Bunun içinde hiç kimse ben Allah'ı bilmiyorum ve tanımıyorum diyemez. Allah'ı kendi üzerinden anlaman gerekiyor. Kendi üzerinden tanıman gerekiyor. Ben Allah'ı bilmiyorum veya tanımıyorum diyemez. Kendi üzerimizden Evet, Rabbimizi tanıyoruz. Beni yaratan Rabbim. Okumaya kendinden başlayacak. Başlaması gerekir. Kendini okuması gerekir. Sonra bütün varlığı okuması gerekir. Sonra Allah'ın indirdiği vahyi okuyup hepsini birden anlaması gerekir. Beni yaratan Rabbim derken kendinden bana varlık veren, kendinden bana hayat veren, kendinden bana isimlerini veren Kendisiyle gördüğüm, işittiğim, bildiğim, irade ettiğim, sevdiğim Rabbim. Kendisiyle var olduğum, hayatta durduğum Rabbim. Varlıkta durduğum Rabbim. Her şeyimi kendisine borçlu olduğum Rabbim. Demelidir. Rabbine böyle bakmalıdır. Kendisini Rabbine ait görmesi gerekir. Ben... Allah'ın kuruyum, de, avdiyim demesi gerekir. Allah insan için ne buyuruyor de? Ben insanları ve cinleri bana avdolsunlar diye yarattım. Varlığın, insanın yaratılış gayesi neymiş? Allah'a avdol bakmış. Avdolmayı beceremeyenler, avdolmak istemeyenler, avdolmayı Abdol, kabullenemeyenler ne yapar? İlahlık iddia eder. İlahlık. Kendi kendilerine bir şeyler üretir, şeytan onlara bir şeyler üretir, sen ilahsın der. Hani Allah kendinden sana varlık vermiş ya, kendinden sana hayat vermiş ya, kendi isimleriyle sana tecelli etmiş ya, sen Allah'sın diyor, haşa Allah ben seni abdolasın diye yaratmadım. Yarattım demediğim. Sen bunu söylerken nasıl söyleyebiliyorsun? Buna nasıl cesaret edebiliyorsun? Böyle bir şey olur mu? Bütün müşrikler böyle şirkete düşmüştür. Böyle kafir, böyle müşrik olmuştur. Ama sebebi var. Abdolamayınca ilah olmaya kalkışır. Bütün sapmış olan fırkalar böyle sapmıştır. Altı tane böyle büyük parça bu ümmetten koparılmış izidiler bunlardan bir tanesidir. Bahayiler bundan bir tanesidir. O Hindistan'da gördüğümüz o sarıklı, sakallı insanlar var ya, kırmızı sakallı, kırmızı sarıklı, cübbeli insanlar bahayiler bunlardan bir tanesidir ilahlık iddia etmiş hem de bunu çok masumca yapar buna vahdeti vücut der Muhyiddin Arabi'nin ne dediğini anlamadan aklıyla anlamaya çalışmış yanlış sen kulsun ya kul olmayı kabul edersin, kul olursun, abd olursun, Hazreti insan olursun. Allah'ın güzelliği sende tecelli eder. Allah zatıyla sıfatıyla sana tecelli eder. Ama sana tecelli ederken sen kamil manada bir kul olursun, ilah olmuyorsun. Bu iş hayali bir iş değildir. Kul olmak zor şey. Senin yürümen gerekir. Senin aşağı yürümen gerekir. Yürümeyi göze alamayınca Allah'ı aşağı indiriyor. Ben diyor Allah'ım. Ben ilahım diyor. Ben de ilahım, sen de ilahısın, şu da ilahdır. Allah böyle şeylerden münezzehtir. Allah Sübhan'dır. Sübhanallahî amma yüşrikû. <Sessizlik> Onlar Allah'ın Allah'a şirk koştuklarından Allah münezzehtir Allah'a şirk koşanların şirkinden Allah münezzehtir Subhanallahi i amma yesifum. Allah onların vasıflandırmalarından münezzehtir Subhandır Anlamamış Anlamak istemiyor Niye anlamak istemiyor? Kurulmak ağır geliyor da onda Kulluk yapmak Av dolmak, ahır geliyor da o anda. Kurulamadık, hadi ilah olalım. Filan da öyle yapmıştı zaten. Eğer biri Allah'ın kitabını, vahyini hafife alırsa işte benim şeyhim böyle uçtuğu havada, benim şeyhim böyle keramet sahibidir. İşte biz maneviyata bakarız, biz işin özüne bakarız, batini tarafına bakarız ne diyor? Allah'ı kabul etmiyor Allah'ın vahyini kabul etmiyor demektir bu eğer senin şeyhin gerçekten şeyh bu gerçek manada bir kul, bir abd demektir senin ona böyle bir vasıf vermen doğru olur mu? kafir oluyorsun, müşrik oluyorsun Evet, kulluğu en güzel şekilde sahada Resulullah Efendimiz'in üzerinden görüp öyle tanıdı. Rabbinin güzelliğini de onun üzerinde görüp öyle tanıdı. Onunla tanıdı. Niye? Öyle olmak için. O güzelliği taşımak için. Allah'a halife olup ayna olmak için. İkisi birbirinin tersidir. Biri kul olmaya, abd olmaya çalışır. Temizlenip Allah'ın güzelliği onun üzerinde görünsün. Allah'ın muradı gerçekleşsin de Öteki kulluk yapmadan nefsiyle, dağ gibi nefsiyle ilahlık iddia ediyor. Ben böyle işi anlamışım. Hakikati anlamışım. Bu kadar veli geldi, müşid-i kamil geldi. Her biri velayetin ölçüsü budur. Müşid-i kamil olmanın ölçüsü budur. Allah ona o vazifeyi verirken perdeleri açıp ona müşahede ettirir. Müşahede. Neyi müşahede ettirmesi gerekirse ona müşahede ettirir. O öyle aklıyla, kafasıyla, ilmiyle bir kitaptan okuyarak konuşmaz. Konuşursa ne olur? Falan kitaplarda böyle yazmıştı ben bunu böyle anladım. Doğru yazdığını nereden biliyorsun? Senin söylediğin gaybe giriyor. Sen gördün mü öyle? Öyle miydi? Bir başkası söylemiş, sen bir başkasının malını satıyorsun. Onun sana fayda mı vereceğini, zarar mı vereceğini onu bile bilemiyorsun. Onun için eğer biri veli olan mürşid değilse, evet Allah öyle buyurdu, Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın dedi. Veli mürşid, Allah'ın kendisine irşat vazifesi verdiği yoludur. Bununla beraber öğretmiştir, göstermiştir, tanıtmıştır, anlatmıştır. Hem de en ince ayrıntısına kadar, eksiksiz, Allah'a nasıl kulu olunur, nasıl iman edilmesi gerekir, nasıl İslam'a girilmesi gerekir, nasıl güzel ahlaka sahip olması gerekir? En ince ayrıntısına kadar Allah ona öğretmiştir. Öyle öğretir. Allah'ın öğretmesiyle öğretir yani. Öteki böyle bir vazifesi yok, böyle bir işi yok. Zannıyla, vehmiyle, şeytanın verdiği vesveseyle konuşur. Sonra bunun hesabını veremez. Kim olursa olsun bunun hesabını veremez. Evet, müminin bakışı dedik. Evet. Rabbine bakarken benim Rahman ve Rahim olan Rabbim, Kerim olan Rabbim, Rezak olan Rabbim, Afu olan Rabbim. Allah deyince onu kendinden kendini ondan bağımsız olarak görmez. Kendini onun huzurunda bilir. Onun huzurunda olduğunu tadar. Her zerresini, gönlünü, kalbini, içindekini, göğsündekini gizlese de onu bildiğini bilir. Gönlünden geçirdiğini, bildiğini bilir. Hiç konuşmasa da gönlünden dua etse o duasını işittiğini, icabet edeceğini bilir. Onun vardır. İnsana bakarken Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak bakar, mümin. Allah'ın kendisi üzerinde muradı olduğu varlık olarak bakar. Allah'ın ruhundan nefret ettiği varlık olarak bakar. Zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği varlık olarak bakar. Yani insana insan olarak bakar. Hayata bakarken, hayata imtihan olarak bakar. İmtihan. Her anda bir imtihandadır. İster Allah nimetle muamele etsin, ister musibetle muamele etsin, bunun bir imtihan olduğunu bilir. Müminin bakışı budur. İmtihanı kazanmak için Allah nasıl emretmişse, öyle yapar, öyle anlar, kazanmaya çalışır. Önüne gelen, başına gelen ne olursa olsun onu bir imtihan olarak görür. Muhatap olduğu ne olursa olsun onu bir imtihan olarak yani bir kazanma imkanı olarak görür, onu değerlendirir, kazanmaya çalışır. Bu müminin bakışıdır. <gülüyor> Dünyaya bakarken evet, aynı şekilde Allah ebedi hayatını kazansın diye eline imkan vermiştir. Dünyaya bakarken de, dünyaya göre değil, ahirete göre bakar. Ahireti kazanmak için bir vesile, bir sebep olarak görür. Eğer dünyaya böyle bakmıyorsa, bu bakış müminin bakışı değildir. Allah kendisine nasıl bir muamerede bulunursa bulunsun, onun... Rahman ve Rahim olan Rabbinin kendisine muamelesi olduğunu kazansın diye öyle muamele ettiğini bilir, anlar ve buna iman eder. Bunun, O'nun kendisi için hayır olduğunu bilir ve buna iman eder. Onu sever. Allah'ın o muamelesi ya bizatihi o anda hayırdır ya da hayır onun arkasından gelir. O musibetse, belaysa, hastalıksa, dedikoduysa, iftiraysa evet, nimet onun arkasından gelir. Nasıl bir nimet gelir? Önce evet, Rabbim beni imtihana tabi tutuyor. Nasıl davranacağını evet, bana göstermek istiyor. Doğru yapıp kazanmamı istiyor. De dik durur. İsyan etmez, feryat etmez. Peşinde neyi kazanacak? Allah sabredenleri sever buyurdu Allah'ın sevgisini kazanıyor Allah'ın sevgisi iman demektir kul musibete karşı belaya karşı dedikoduya karşı iftiraya karşı yokluğa karşı sabredince karşılığında neyi alıyormuş Allah'ın sevgisini yani imanı alıyormuş Allah onu sevince o da Allah'ı sever musibet bunun içinmiş bir de musibet ne yapar ona kulluğunu hatırlatır. Sen kulsun. Senin gücün bir şeye yetmez. Kul olmayı kabul et. Abdolmayı kabul et bir kere. Rabbine boynunu bük. Her şeyinde ona muhtaçsın ve sen hiçbir şeyde değilsin. Senin gücün hiçbir şeye yetmez. Yani sen ilah değilsin. İlahlık iddia etme. Şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım deme. Mülk Allah'ındır. Her anda muamele yapan da odur. Ama onun yaptığı bir muamele mutlak hayırdır. Mutlak rahmettir. Mutlak ikramdır. Rabbimizi böyle anlamamız, böyle tanımamız gerekir. Yoksa Allah'a iman olmaz. Allah'a in inanıyorum ama Allah Rahman değildir dedim. Rahim değildir dedim. Kerim değildir dedim. Dedinse sen Allah'ı kabul etmiyorsun. Allah'ı nasıl kabul ediyorsun? Varlığını kabul edeceksen müşriker de kabul ediyordu. Mümin hayata böyle bakınca sürekli yapıcı olur. Bozmaz, dağıtmaz. Her şeyi kendisi için bir kazanma imkanı olarak görür. Kiminle neyle karşı karşıya kalırsa kalsın nasıl kazanırım derdinde olur. Rabbimin rızasını nasıl kazanırım? Çünkü mümin, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, ''Nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın.'' dedi Allah. İşte mümin, bu ayeti yaşayamdır. Allah'ın huzurunda olduğunu bilendir. Dolayısıyla, ''Nasıl yaparım da Rabbimi razı ederim.'' derdimdedir mümin. Allah'ı seven, Allah'ın sevgisini ister. Allah'ın kendisini sevmesini ister eğer samimi ise bu durumda kimin gibi yapar? Allah'ın Resulü gibi yapar. Onun için ne burada ayet-i kerimede de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Binahlarınızı mağfiret etsin. Allah'ın seni sevmesini istiyorsan Resulullah Efendimiz gibi yaparsın. Yoksa yoksa iddian yalancı olmuş olursun. Onun için lafla ben müminim ya da Müslümanım demek, kimseyi mümin, Müslüman yapmaz. Allah'ın tarifine göre sen müminsen, müminsin. Müslümansan, Müslümansın. Değilsen, değilsin. Sen kendini nasıl bilirsen bil, başkaları seni nasıl bilirse bilsin, bu böyledir. Mümin Allah'ı sever, Allah için sever. Mümin nefret etmez, mümin kin duymaz. Ne şimdiki insanlardan ne de önceki, geçmişteki insanlardan. Allah geçmişteki ümmetler için, insanlar için dua yaptırıyor müminlere. Evet, de ki, Rabbim geçmişteki kardeşlerimiz için gönlümüzde hiçbir ağırlık bırakma. Onlar yanlış yaptı deyip bir ağırlık bırakma. Duayı böyle yap dedik. Onlar geldi geçti. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarını sizedir dedi. Onları hesaba çekme dedi. Bu senin işin değil. Onlar kazanmışsa kazandıkları onlardır. Kaybetmişlerse onlar kaybetmiştir. Sen kendine bak dedi. Kazanıyor musun kaybediyorum? Yoksa kayıptan mısın? Bunun için mümin hiç kimseyi suçlamaz. Hiç kimse için bu bana şöyle yaptı, şu bana böyle yaptı demez. Niye? Önce varlığın, insanın sahibini görür. Görür ki Allah onu imtihana tabi tuttu. Allah'ın izni olmadan hiç kimse ne konuşabilir ne de bir şey yapabilir. Ne kimseden bir nimet gelir ne de bir musibet, bir sıkıntı gelebilir. Allah dilemeden, müsaade etmeden gelir mi? Gelmez. Geliyorsa neden geliyor? Allah izin verdi, müsaade etti. Yani o kul o kulu imtihana tabi tuttu. Niye imtihana tabi tutuyor? Kazansın diye. Büyüklüğünü ortaya koysun diye. İmanını ortaya koysun diye. Allah'ı sevdiğini ortaya koysun diye. Allah niye müminleri överken onlar kötülüğü iyilikle savarlar dedi. Kötülüğe karşılık karşılık iyilik yaparlar dedi. Ben seni böyle seviyorum dedi. Böyle yapmanı seviyorum dedi. Allah kendisi için fedakarlık yapan sevgisini, Allah'ın sevgisini isteyip her şeyini ortaya koyan kul istiyor. Abl istiyor. Abdolmanız için bizi yaratmış. Onun için buyuruyordu. Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Malını, canını, hayatını, vaktini, zamanını Allah yolunda sarf etmen lazım ki cenneti alabilesin. Allah cenneti satıyormuş demek. Bunun bir karşılığı var. Kardeşlerimiz davet ederken artık bir şeyleri Anlamak gerekiyor. Samimi ve ciddi olmak gerekiyor. Kulluk şakaya gelmez. Abdolmak şakaya gelmez. Allah yolunda yürümek şakaya gelmez. Onunla şaka yapılmaz. Eğer birileri şaka yaparsa bu gayretullaha dokunur. 20 senedir burada Allah yolunda davet etmeye çalışıyoruz. Yolculuk yapıp, yolculuk yaptırmaya çalışıyoruz. Allah'ın rızasını, dostluğunu hep beraber kazanmaya çalışıyoruz. Elbette ki bunun bir meyvesi olmalıdır. Meyvesi vardır. Allah eğer müjdeliyorsa elbette ki müjdeler gerçekleşir. Allah müjdeyi verir de olmaz mı? Doğru anlaşılsın diye anlatıyorum. Şu anda 10 evet, tane kardeşimiz irşat vazifesi yapıyor. Birileri o kardeşlerimizden herhangi birini araya alabilir, hafife alabilir. Müşrikler de aynen öyle yapmıştı. Evet. Farklı farklı yerde o kardeşimiz eğer bu vazifeyi yapıyorsa, bu ne demektir? 10 tane erkek cemaat, kadınları da vazife yapıyor, 10 tane de bayan cemaat demektir. Hı hı. Değil mi öyle? Yani, tatlı farklı yerlerde, farklı farklı şehirlerde, bu cemaat, 20 tane cemaat doğurdu demektir. Allah'a davet eden, ben Allah'a teslim oldum diyen bir cemaat, kardeşlerimiz bu vazifeyi verirken de böyle bir vasfa sahip olmayana asla ümmetin yükünü yükleyemiyoruz. Bu önde yürü de diyemiyoruz. Bu zulüm olur. Hem ona zulüm olur, hem onunla beraber olanlara zulüm olur. Allah beni zabimlerden eylemesin. Böyle bir şeyle Allah'a sığınırım. Yendermişsek kardeşlerimiz Evet, kemaliyle o işi yapar. Evet, eksigi vardır, hatası vardır, yanlışı vardır. Bir beşer olarak ama yolu gider ve beraberinde olanları taşır. Onların sorumluluğunu üzerime alıyorum. Aldım. Aldım ki böyle bir vazifeyi veriyorum. Bu velayete benzemez yalnız. Onun için hiç kimsenin onlar hakkında konuşmasına müsaade edemem. Buna tahammül de edemem. Hepimiz kardeşiz, bir ve beraberiz. Onlardan birinin öteki hakkında konuşmasına da müsaade edemem. Birine tabi olmuş, kardeşlerimizde birine tabi olmuş, onun cemaatinden birinin Ötekinin cemaatinden birine lafta söylemesine müsaade edemem. Eğer bize uyurmuşsa bu böyledir. Israrla ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir diyoruz. Bir de eğer bizden olursa ne olur? O, onlar bizdendir. Onun için mümin güzel konuşandır. Mümin hayır konuşandır. Mümin eleştirende değildir. Çekiştiren değildir, yeren değildir, delikodu yapan değildir, iftira atan değildir, gıybet yapan değildir. Bunlar şeytanın arkadaşlarıdır. Konuşanlar şeytanın arkadaşlarıdır. Allah ayet-i kerime'de buyuruyor, bir münafık size bir haber getirdiğinde onu beyan ettirin. Fetebeyyenu, onu beyan ettir. Onu beyan ettir demek ne demek? Biri, biri hakkında laf söyledi, onu beyan ettir dedi Allah, emir verdi. Aklını kullan, onu beyan ettir. Nasıl? Bu adam bunu söylüyor. Sen bunu söylerken neyi kazanacağını umuyorsun? Bunu bana hangi niyetle söylüyorsun? Benim ne yapmamı, nasıl düşünmemi istiyorsun ki bunu bana böyle söylüyorsun? Beyan ettirmek böyledir. Sen bundan neyi kazanacağını umuyorsun? Sen bir kere gıybet ettin, Ölü kardeşinin etini yedin. Sen Allah'a ters düştün bir kere. Senin bu söylediğinde hayır yoktur bir kere. Öyle değil mi? sen Allah'a ters düşmüşsün senin bu söylediğinde hayır yoktur bir kere bir kere bunu sana yaptıran şeytandır beyan ettirmen lazım söylemen gerekir gerekçeni söyle beyan et bana izah et neden bunu böyle söylüyorsun bir kardeşini neden çekiştiriyorsun beyan et beyan ettirmen lazım Allah beyan ettir dedi beyan ettir dedi o münafıktır dedi Evet, mümin güzel konuşandır. Hayır konuşandır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ya hayır söyle ya da sus dedi. Hayır söyleyemeyeceksin sus. Ağzını kapat bari. Evet. İnşallah bundan sonra hep beraber özellikle bu irşat vazifesi almış olan kardeşlerimiz söylediklerime çok dikkat etmeleri lazım. Ya hayır söyleyeceğiz ya da susacağız. Davet ederken, anlatırken Allah'ın vahyiyle davet ediyoruz. Fatiha Kur'an'ın özüdür, özetidir. Önce öncelikle Fatiha'yı öğretiyoruz, anlatıyoruz, izah ediyoruz. Fatiha'daki isimleri öğretiyoruz esma ile öğretiyoruz zaten Kuran-ı Kerim Fatiha'yı tefsir eder diğer isimler de Fatiha'daki isimleri tefsir eder, anlatır İnşallah bir günde bunu yapacağız davet ederken hikmetle davet etmemiz gerekir Allah öyle buyurdu Rabbinin yoluna hikmetle davet et en güzel söz neyse onu söyle Hikmet demek Allah'ın muradı demektir. Yani bir tek ayeti okuyup anlatmıyorsun. Allah'ın buradaki muradı budur diyorsun. Hikmet. Allah'ın insan üzerindeki muradı Hazreti insan olmasıdır. Kamil insan olmasıdır. Allah'a ayna olmasıdır. Allah'a dost olmasıdır. Bunu izah etmemiz lazım. Nasihat ederken, evet, ile nasihat ediyoruz Allah'ın vahide, ayetleriyle, Resulullah Efendimizin evet, hadisiyle, sünnetiyle, ahlakıyla konuşmaktan önce halimizle anlatıyoruz, halimizle, güzel ahlakımızla anlatıyoruz. Sözün de en güzelini söylüyoruz, en güzel söz Allah'ın sözüydür. Eğer birileri taş atarsa, saldırırsa, dedikodu yaparsa ne yapıyoruz? Allah'ın emrettiği gibi yapıyoruz. Ne buyurdu ayet kerimede? Onlar, o müminler kendini bilmezler, onlara laf attığında selam deyip geçerler. Selam deyip geçiyoruz. Bizim böyle başkalarına cevap vermekmiş, onlarla tartışmakmış gibi bir lüksümüz yoktur. Şeytana bu tavizi veremiyoruz, veremeyiz. İşimiz var arkadaşlar. Bizim derdimiz bize yeter, bir de seninle uğraşmayayım. Sana selam olsun, Allah'ın selameti üzerine olsun, sen bildiğin gibi yap. Bizim işimiz var. Bizim kul olmak gibi bir derdimiz var. Yarın kıyamet günü Allah'a hesap vermek gibi bir derdimiz var. Ağzımızdan her çıkan kelimeye hesap olduğuna iman etmişiz. Onun için bizim derdimiz bize yeterdir. İşimiz de başımızdan aşkındır. Biz Allah diyoruz, Allah'a teslim olmuşuz. Allah'a davet ediyoruz, Allah'ın vahyine davet ediyoruz. Kendimize de davet etmiyoruz. İsteyen gelir beraber yürürüz. İsteyen kendine bir yol tutar. Hiç kimse bizi ilgilendirmez. Hiçbir cemaat bizi ilgilendirmez. Kim ne söylerse söylesin, biz Allah'ın ne söylediğine bakacağız. Elbette ki bu bir fedakarlığı gerektiriyor. sabrı gerektiriyor. Dışarıya gönderdiğimiz bütün kardeşlerimiz böyle bir vasfa sahiptir. Ben onların böyle bir vasfa sahip olduklarına kefilim, kefil olmuşum. Herkesin böyle bilmesi gerekir. Bununla beraber, kim isterse Allah'ın kullarını davet edebilir. Ben ancak bizzat o vazifeyi verdiklerimden sorumluyum. Kefidim. Onlar işi bizimle beraber yaptıkları için. Yoksa işi benimle yapmamış ben de kendime yapıyorum. Yap. Sana yapma diye mi var? Belki sen daha güzelini yaparsın. Git yap. Yap da bizimle beraber olduğunu söyleme yalnız. Niye? Reddediyorum de ondan. Evet. Arkadaşların işi iman ile, aşk ile, muhabbetle yapmaları lazım. Her ne olursa olsun, bir an bile Allah'ın huzurunda olduğunu unutmadan yapması lazım. Birine bir şey anlatıyorsa, Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaması lazım. Allah'ın huzurunda sınavdaymış gibi bunu tatması gerekir. Karşımdakinin gönlünü nasıl yapar? nasıl bir ayet daha ona anlatırım, istifade ettiririm, nasıl benimle bir adım daha Allah'a yaklaşır derdi olmalıdır. Bunu yaparken de asla kibirlenmemelidir, ben yaptım da dememelidir. Her biri kendi kulluğunu yapıyor çünkü. Ya Rabbi ben kulluğumu yapıyorum. Sen böyle emrettiğin için, böyle sevdiğin için yapıyorum. Yaparken de bunu ben yapmıyorum. Senin vahiyle yapıyorum. Ayetlerinle yapıyorum. Ben vahyine uymaya çalışıyorum, uymaya davet ediyorum. Allah diyorum, Allah demeye davet ediyorum. Tek bir hesabım var, o da Allah'ın rızası. Senin rızan ya Rabbi. Sen benden razı ol. Eğer Allah bizim yaptığımızı kabul etmezse, o bir fayda vermez. Kullarına bir fayda vermez. Allah bizim yaptığımızı kabul ederse, senin gönlünden, onun gönlüne o muhabbeti akıtır, o imanı akıtır, o esma-ül akıtır oraya. Allah'ın kabul etmesi lazım önce sende Yoksa ben yaptım işte bu kadar cemaat oldu, 100 tane bayan cemaat var, 50 tane erkek cemaat var. Yok olmaz öyle. Bu iş kalabalık işi değil. Sen bunu yaparken Allah senin yaptığını kabul etti mi etmedi mi sen gözünü gönlünü oradan ayırma. İnsanların ne dediğine bakma. Bütün insanlar seni öfse de o senin işine yaramaz hepsi seni yerse de sana bir zarar vermez önemli olan Allah'ın seni övmesidir sana düşen ne diyoruz elhamdülillahirrabbilalemin <gülüyor> övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir maksustur diyoruz değil mi öyle övme, övülme nasıl ona aitse övmek de ona aittir mümin budur Rabbim beni övsün dediyse o mümindir Rabbinin hesabını yaptıysa o mümindir Yok. Eğer insanların övmesine bakıp onunla seviniyorsa bu durumda onları hiç farkında olmadan Allah'ın önüne koymuş da haberi yok. Tek derdi olmalıdır. O da Allah'ın rızası. Allah'ın onu övmesi. Evet. Bunu yaparken aşkla yapması lazım. Aşk varlığın yaratılış sebebidir. Sevmek, varlığın yaratılış sebebidir. İnsan, bütünüyle aşktır. Aşktan başka hiçbir şey yok onda. Aşk, sevmek. Neyi seviyorsa onun peşinden koşuyor. Gönlüne başka bir şey yok. Sadece sever. Onun korkması da, endişe etmesi de sevgisinden kaynaklanıyor nefsi için, kendisi için sevdiği bir şeyi kaybetmekten korkar. Korkusu da sevgisinden dolayıdır. Onun için onda sevgiden başka bir şey yoktur. O sevgiyi o gönlündeki muhabbeti gönlünü Allah'a dönderirse onu sever. O Allah onun için her şeyin önünde ve üzerinde olur. Mümin olur o zaman. Onun rızasını gözetir, onun sevgisini gözetir ve yürür. Bu durumda yapmamız gereken şey neymiş? Sevmek ve sevdirmek. Eğer birine bir şey vermek istiyorsan önce onu sevmen gerekir. Sevmeden bir şey veremezsin. Yani böyle, işte sen yanlış yapıyorsun, doğru buldur, hadi gel, doğru yap. Demek ona bir fayda vermez. Bu yanlış. Zaten herkes doğruyu biliyor. Nasıl olması gerekir? Nasıl vermen gerekir? Sevmeden veremezsin. Önce bu karşındaki isterse bir gayrimüslim olsun, kafir olsun, müşrik olsun veya günahkar olsun. Ne demen lazım? Bu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu Allah bunu sevmiş öyle yaratmış. Zatıyla sıfatıyla tecelli edip yaratmış. Melekleri buna secde ettirmiş. Bu çamura batsa da, küfre batmış olsa da bu böyle bir vasıftadır. O kendini çamura atmış, bataka atmış. Böyle bakınca seversin. Ama günahını değil, köfrünü değil, şirkini değil. Onu seviyorsun. Sevip onu yıkaman gerekir. Temizlemen gerekir. Ona sarılman gerekir. O muhabbetle ona sarıldığında gel kardeşim sana bir sarılayım. Niye sarılıyorsun? Senin için cennet olacak da ondan. O senin cennetin olacak. Sen ona yardım ettikçe, Allah için onu sevdikçe, onu temizledikçe, o senin için cennet olur. O senin için Allah'ın sevgisi olur. Allah'ın rızası olur. Senin bunu sevmen gerekmez mi? Gerekir. Yani buradaki bütün kardeşlerimiz, dışarıdaki bütün kardeşlerimiz, her biri tek tek bizim için Allah'ın sevgisidir. Allah'ın rızasıdır. Onu bize kazandırmış. Biz onlara yardım etmeye çalışırken, Neyi kazanmışız? Allah'ın rızasını Allah'ın sevgisini Niye? Çünkü Allah için yapmışız onda Karşımızdaki bize minnettar değildir Ben ona minnettarım Ben onun sayesinde kazanmışım Onunla beraber Minnetimiz Allah'adır Allah bize böyle bir nimeti ikram etti Ama vesile de kardeşlerimiz Onun için kendimizi kendi cemaatimizden büyük görmüyoruz. Önde görmüyoruz. Ne olarak görüyoruz? Onları kendimiz için öyle nimet olarak görüyor, kendimizi de onların hizmetçisi olarak görüyoruz. Hizmetçi. Onları temizleyen. Onları yıkhayan, onlara yardım eden. Müminin gönlünde kibre yer yoktur. Yer olmaz. Yani yoksa ben bunların kocasıyım. Ben bunların imamıyım. Ben bunların hidayetçisiyim. Yok. Allah bunları önüme koymuşsa o dilemeden bir yaprak ağaçtan düşmez. Senin önüne koyduysa muradı vardır. Hadi kulum yap demiş. Hadi beraber cenneti kazan. Hadi beraber birbiriniz için cennet olun dedi. Birbiriniz için aşk olun, muhabbet olun, Allah'ın sevgisi olun birbiriniz için dedi. İnsana bakarken böyle bakıyor, böyle yardım ediyoruz. Onun için yani Bedevin'in biri gelmişti. Resulullah Efendimiz'i soruyor. Bu kavmin efendisi kim? diye sorduğunda ne buydu Resulullah Efendimiz? Kavmin efendisi kavmine hizmet edenidir. Kendini Evet. hizmet eden olarak görmesi gerekir. Hizmetçi olarak görmesi gerekir. Gönül yıkan değil, gönül yapan olmamız gerekir. Gönüller yapmamız gerekir. Gönül Semre'nin söylediği gibi ben gelmedim daviyi için. Bir davam yok benim. Bir dava gitmeye bir şey olmaya gelmedim. Ben gelmişim seviği için. Ben sevmeye gelmişim. İşin sırrını anlamış. Severse kazanacak bunu anlamış. Ben sevmeye gelmişim dedi. Benim işim gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim dedi. Gönülsevre bir veli, bir müşid-i kamil. Gönüller yapmaya gelmiş. Bizim işimiz de gönül yapmaktır. Gönül yıkmak değil. Bir gönül yaptığımızda o gönülden Allah'ın muhabbeti gelir. Allah'ın rahmeti gelir. İnsanı böyle görmemiz gerekir. Kendimiz için cennet, cennete vesile, nimet, nimete vesile, Allah'ın sevgisine vesile olarak görmemiz gerekir. Böyle bakınca ne olur? İnsanı severiz. En kötü haldeki bile, en kötü muamele yapan bile bize Allah'ın yakınlığını kazandırır. Allah'ın sevgisini kazandırır. Niye? Niye? Ya Rabbi bu senin kurumdur. Senin hatırına affettim. Senin için onu hoş gördüm. Hatta yetmez. Ben bir de ona ikram edeyim. Dedinse en yanlış yapandan bile yapanın üzerinden bile neyi kazanıyorsun? Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. İmtihan budur zaten. Allah bizi birbirimizle imtihana tabi tutar. Ne burada ayet-i kerimede? Allah sizi birbirinizle imtihana tabi tutar ki, görelim bakalım sizden kim sabredecek, kim sabretmeyecek. İmtihan sabretmekmiş. Bizi çocuğumuzla imtihana tabi tutar, eşimizle imtihana tabi tutar, anamızla, babamızla, komşumuzla, işimizle imtihana tabi tutar, bize düşen her anda imtihanda olduğumuzu görmektir, bunu bilmektir. Kazanmak için gerekeni yapmaktır. Onun için ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müminin haline şaşılır. Allah bir nimet verdiğinde şükreder, gerekeni yapar, kazanır. Bir musibet verdiğinde sabreder, kazanır. Haline şaşılır. Mümin budur. Nimet de gelse, musibet de gelse ne yapıyormuş? Kazanıyormuş. Yoksa ben müminim demekle kimse mümin oluyor. Mümince bir hayat yaşamadıkça, mümince bir bakışla bakmadıkça, mümince konuşmadıkça, mümince yaşamadıkça mümin olmaz. İsmi mümin, kendisi de. Fiili, hali, tavri konuşması, aklı, sözünü yalanlıyor. Tazket etmiyor. Etmediyse mümin olmaz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kim bir müminin, bir insanın sıkıntısını giderirse, kıyamet günü en zor anda Allah onun sıkıntısını giderir. Yeryüzündekiler birbirine merhamet etmezse Allah onlara rahmet etmez dedi. Siz birbirinize merhamet etmedikçe Allah size rahmet etmez dedi. Allah bize rahmet mi etsin istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Birbirimize merhamet etmemiz lazım. Sadece merhamet acımak değildir. Merhamet edip merhametin gereğini yapmamız lazım. Açsa doyurmamız gerekir. Bilmiyorsa öğretmemiz gerekir. Eğer imanın fakiri ise imanı ikram etmemiz lazım. Sevginin fakiri ise sevgiyi ikram etmemiz lazım. Hikmetin fakiri ise hikmeti ikram etmemiz lazım. Hem de öyle bir merhamet etmemiz lazım ki bu kul bu haliyle giderse korkarım ki cehenneme gidiyor. Korkarım ki şeytana tabi olmuş deyip ona sarılman gerekir. Sarılıp onu bırakmaman gerekir. Niye? Cehenneme gitmesin diye. Kaybetmesin diye. Sen bunu yaparken neyi kazanıyorsun? Allah'ın rızasını. Allah'ın dostluğunu. Allah'ın sevgisini. Allah'ı sevdiğin için. Bunu Allah için yapıyorsan da ondan. İman, ispat ister. İmanımızı Allah'a ispatlıyoruz. İman sevmekti. Sevgiyi ispat istiyor. imanını Allah'a ispatlıyorsun. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buluyordu? İçinizden imanın edenleriyle yalancıları ayırmadan, sizi öyle imtihana tabi tutmadan bırakacağımızı mı sandınız? Sizi mümin olarak kabul edeceğimizi mi sandınız buyurdu? Geçmiştekilerin başına gel gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle bir sıkıntıya maruz kaldılar ki onlar ve onlarla beraber olan Allah'ın Resulü, Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar. Siz bu hale gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız An olsun ki sizi imtihana tabi tutacağız mallarınızla canlarınızla, evlatlarınızla ticaretinizle, meskenlerinizle evlerinizle, sizi imtihana tabi tutacağız, buyurdu imtihan budur, her şeyle imtihan geliyor ya bunu imtihan olarak görüp gerekeni yaparsın Allah'ın emrettiği gibi yaparsın kazanırsın ya da şunu bunu suçlarsın şundan oldu, bundan oldu Peki Allah ne yapıyor? İmtihan nerede? Hani sen ahirete iman etmiştin. Hani sen Allah'a iman etmiştin, imtihana iman etmiştin, Kur'an'a iman etmiştin. Niye o zaman böyle konuşuyorsun? İman bu mudur? İmtihan kazanma imkanı demektir. Golü kazansın diye, imanını ispatlasın diye, imanına iman kalsın diye, imanını kemale erdirsin diye bir Hazreti insan olduğunu ortaya koysun, ispatlasın diye. Kime? Kendisine. Gönlü cennet olsun diye. Güzellik yaptıkça gönlü cennete dönüyor. Kötülük yaptıkça ne olur? Cehenneme dönüyor. Güzel yapsın diye. En kötü hal karşısında bile, en kötü yapan birine karşı bile güzel yapıyor. Gönül nasıl cennete dönmüş? Allah böyle bir gönüle tecelli etmez mi? cennete dönmüş bir öyle tecelli etmez mi? Evet. Bütün bunları yaparken neyi istiyoruz? Rabbimizi istiyoruz. Rabbimizin rızasını istiyoruz. Dostluğunu istiyoruz. Cemalini istiyoruz. Eğer Allah benim bu saydıklarımın hepsini bana ikram etmeseydi, ben bunları burada söyleyemezdim. eğer bir şeyi söylüyor ve ona davet ediyorsa ben almamışsam, ben kazanmamışsam nasıl davet edebilirim? İftira atmış olurum. Allah'a iftira atmış olurum. Yalan söylemiş olurum. Yalancılardan olmuş olurum. Cehennemdeki yerimi hazırlamış olurum. Eğer böyle bir şey bende yoksa. Onun için böyle Kafamıza estiği gibi konuşamayız. Yol bellidir, hidayet bellidir, Peygamberin yaşadığı bellidir. Nasıl bir hayat yaşamış bellidir. Allah ona ne buyurdu? Sen azim bir ahlak özelliğsin dedi. Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdi. Sen ancak sadece alemlere rahmetsin dedi. Başka bir şey değil. İlla rahmetenil alemin. İlla sadece, sadece ve sadece sen rahmetsin dedi. Sen de eğer o peygambere iman ettiğini ve ona tabi olduğunu iddia ediyorsan rahmet olman gerekiyor. Rahmet. Ne kadar rahmet oldun o kadar peygamberine benzedim. Ne kadar onun gibi yaptın, o kadar ona yakın oldun. Dolayısıyla o kadar Allah'a yakın oldun. O kadar Allah'ın sevgisine layık oldun. O kadar Allah'ın güzelliği senin üzerinde göründü. El Esmaül Hüsna, Rahmet Rahim ismi senin üzerinde göründü. Bazen kardeşlerimiz, Bizi anlamadan, bizi dinlemeden kendine göre bizim hakkımızda konuşur. Manevi olarak konuştuğunu zanneder. Manevi olarak, Nasıl zannediyor? Söylemeye dilim var diyor yalnız. Biri bir mürşidi kamile tabi olduğunda mürşidini en önde görmek ister. Mürşidi için ileri gider, Hristiyanların Hz. İsa için söylediğini söyler. Aynı hani öyle söylüyor. Beni benden daha iyi tanıyabilecek kimse var mıdır? Yok. Bu durumda ben kendimi nasıl vasfettimse, ben kendimi nasıl tanıttımsa beni kabul ederler. Beni böyle tanır. Benim hakkında onun dışında bir söz söylemez. Bunun dışında kim bir söz söylerse kıyamet günü ben ondan dalacıyım. Ben onları Allah'a şikayet ediyorum. Onların söylediğinde Uzakım, ben onlardan da uzak. Ne diyor? Ben Allah'ın kuluyum. Kul olmaya, abdolmaya çalışıyorum. Benim bunun dışında bir vasfım yoktur. Allah'ı seven bir kul. Ben kendimi tarif ediyorum. Benim için... Allah'ın rızasından, dostluğundan başka bir şey yoktur. Ona kul olmaktan başka da benim bir şey yoktur. Bütün derdim ona kul olmak ve ona abd olmaktır. Her şeyi, kendimi, canımı, her şeyi ona feda etmişim. Ettim, ediyorum, etmişim. Bir kul olarak abd olarak hem de aciz bir kul olarak, aciz hatali, kusurlu eksik bir kul, günahkar bir kul olarak abd ha, bununla beraber zaten bunu söylemezsem olmaz, nasıl taşıyacağım, nasıl davet edeceğim evet, bununla beraber Allah evet, kullarımı bana getir emrini vermiştir Bütün safhalardan geçirmiş, cemalini müşahede ettirmiştir. Kendini tanıtmıştır. Hiçbir aklın almayacağı kadar. Ama bir kul olarak, kul, aciz bir kul olarak. Bunun dışında, kulun bir vasıtı olamaz. Boynumuz Rabbimize karşı, Rabbimizin önünde büküktür. Allah zatıyla sıfatıyla tecelli etse bile kamil manada bir kul oluyorsun diyorum. Bir sorun sıkıntı var ki böyle konuşuyorum. Söylemeye dilim var diyor yani benim. Allah hiç kimseye, hiçbir kula, hiçbir peygambere sıfatlarından, isimlerinden birini olduğu gibi teslim etmez. Böyle bir şey yok kulkuldur yani. Yoksa o istediğini yapar, harşa. Olur mu böyle saçmalık? Allah dilediğini yapar. Dilediğini yapan Allah'tır. Hidayeti veren de Allah'tır. Biz sadece ne yapıyoruz? Allah'ın hidayetini bir vesile olarak kuluna taşıyoruz. Allah bize taşıştırıyor. Hammam. Hizmetçi Yoksa biri bizim için o istediğini yapar. O bir şeye ol dese olur. Veya ne bileyim ben saçma sapan şeyler söyledim dilim söylemeye varmıyor. Bir türlü onu söyleyemiyorum. Küfür kelime. Hiç insan Allah'ın yaratmış olduğu bir kula ilah diyebilir mi? Dili nasıl varır böyle söylemeye? Hangi manayla söylesen söyle, bu kelime böyle kullanılamaz. Herkes Allah'ın yeryüzündeki yüzündeki halifesidir. Allah herkese ruhundan laf etmiş, peygamberler de buna dahildir. Hepsi de kul olsun diye, abd olsun diye yaratılmış, ilah olsun diye de kimse ilah olamaz. Kimse Allah'ın sıfatlarına sahip olamaz. Allah kudretini kimseye teslim etmez. Bütün varlığın Rabbi O'dur. İlahi O'dur. Meliki O'dur. Maliki O'dur. Bir kula Allah'ın bir ismini nasıl verebiliyorsun? Söyledim. Ben Allah'ın aciz kuluyum. Kim bunun dışında bana bir isim isnat ederse, bir vasıf isnat ederse ondan da, onun isnadından da davacıyım. eğer onların cehaletinden dolayı bir şey söylemiyorsa bilmediklerinden dolayıdır. Ama bundan sonra eğer biri böyle bir kelime benim için kullanırsa gerekeni yapar. Yeminle söylüyorum gerekeni yapar. Bütün mahlukat Allah ne buydu ayet-i kerimede? Her şey yok olucudur, her şey yok olur, baki olan Rabbinin vecihidir. Allah kıyamet günü her şeyi yok eder. Zül ve İkram, Celal ve İkram sahibi olan Rabbinin vecih bakidir. Ondan başka ilah yok. Ondan başka hiçbir şeye sahip olan yoktur. Bütün peygamberler de buna dahildir. Hepsi Allah'ın kulü. Abdi. Tabi. Önce benim için söyleyecek. Sonra da kendisi için söyleyecek bunu. Ben de öyleyim diyecek. Nefis ilahlık iddia edecek ya. Kapı aralıyor ona. Evet. Allah'a kul olmak en büyük şereftir. Ona avd olmak, ona aşık olmak, onu sevmek en büyük şereftir. Kim bunun dışında bir şeref ararsa şeref bulamaz. Kendini Allah'a ortak koşmuş olur. Şirk koşmuş olur. Bahanesi ne olursa olsun, mazereti ne olursa olsun, onu hangi tarafa çekerse çeksin. Bu böyledir. Bayan kardeşlerimiz için söyleyeyim, onlar da şişe düşmekten kendilerini korumaları gerekir. Öncelikle, özellikle çocuklarına olan sevgilerini mutlaka sınırlamaları lazım. Nasıl sevmesi gerekir, ne kadar sevmesi gerekir, bunu gözünün önüne ölüne koyup hesap etmesi gerekir. Görüyoruz mesela bazı kardeşlerimiz, bazı kardeşlerimizde, birçok kardeşimiz kendi çocuğu kendisine ilah olmuş onun farkında değildir. Çocuğu ilahi olmuş. Öyle bir sevgiyle seviyor ki Allah'tan daha çok. Çocuğuna karşı Allah'tan daha merhametlidir. Öyle zannediyor. çocuğuna gösterdiği o sevgiyi Allah'a gösterseydi hemen veli oldurdu. Ya da en ufak bir sorun olduğunda yıkılıyor. Biraz Allah'a güven. O senin çocuğun olmaktan önce Allah'ın kuludur. Hiç kimse kuluna Allah'tan daha yakın değildir. Bundan emin olmak gerekiyor. Allah'a güvenmek gerekiyor. Sen analığını yap. Öteki sen babalığını yap. Vazifeni yap. O Allah'ın kuludur önce. Allah onu kendisine ağdolsun diye yaratmış. O senin kulun değil bir kere. Sen onu sahibi değilsin. Onu korumakla yükümlü değilsin. Hafiz olan Allah'tır. O onu korur. Muhafaza eder. Ana karındayken onu koruyan, onu besleyen o idi. Beslenme konusuna bakıyorsun aynı tavuğu gösteriyor. Elinde yemek çocuğun peşinden koşuyor. Ne yapıyorsun sen ya? Çocuk yemek istemiyor. Yok açtır. Bir saçmalık olur mu ya? Aç olunca çocuk yiyecek. Çocuğa zorla yediriyor. Yediriyor, yediriyor sonra çocuk kusuyor üstüne. Sen çocuğa eziyet ediyorsun. Yani sevmek ya. bu sevgin çocuğu zehirliyor. İşence yapıyorsun çocuğa. Bina değil mi? Aç olursa zaten yiyecek, yedirir yedirir çocuk sana kusuyor, bir şey olmaz diyor kussun, yedi ya, hadi bakalım. Sevmek böyle değildir, sevmek böyle değildir. Daha önce söylemiştim Allah bir kadına 36 tane çocuğun sevgisini vermiş, yani 36 tane çocuğu olursa hepsini eşit bir miktarda bir ana gibi onları sever. Peki Allah niye bu kadar sevgiyi anaya veriyor? Üç tane oldu, beş tane oldu, on tane oldu. Geçen televizyonda biri söyledi, 16 tane çocuğu vardı. 16 oldu, hadi böyle böyle 20 oldu. Ama yine fazla, yarı yere yine fazla. Allah niye bu kadar sevgiyi veriyor? Diğer çocukları da kendi çocuğun gibi sev dedi. Bunun için. Hatta bir kısmına hiç çocuk vermedi. Çocuğu sev diyor. Ona analık yapıyor. Senin çocuğun varsa diğer çocukları da kendi çocuğun gibi sev ve onları aynı bir tut. Onlara öylesine yardım et, sevgini öyle göster. Çocuk sevgiyle büyüyor çünkü. Bakıyorsun bir tek kendi çocuğunu seviyor, öteki, öteki yabancıdır diyor. Allah sana bu sevgiyi bunun için vermemişti. Sen bu sevgiyi kullanmayı beceremedin. babaya da vermiş bu sevgide aynısından baba sevgisini nasıl gösterir? babası olmayan çocuklara babalık yaparak yetimlere babalık yaparak babasız gibi olanlara babalık yaparak bunu yapması lazım Allah o sevgiyi boşuna vermemiş onu kullanman gerekiyor yerinde kullanman gerekiyor çocuğun olup olmaması önemli de Allah o sevgiyi sana vermiş bir kere onu kullanman lazım doğru yerde Doğru kullanman gerekiyor. Sen o sevgini alıp hepsini bir çocuğa verirsen çocuğu boğacaksın. Sevgiyi de boğacaksın. Yani ne diyorlardı? Ayının sevmesi gibi sevmek. Böyle, böyle bir şey yani. Aynı şekilde evimizi şirk hoş mu Evimizi, eşyayı Allah her neyi yaratmışsa sana hizmet etsin diyedir Sana hizmet etsin. Senin hizmetçin olsun Erdin. Eşyan senin hizmetçin olsun. Yoksa aman bir şey olmasın dediğinde sana hizmet etmiyor. Sen eşyana hizmetçi olmuşsun demektir bu. Aynı şekilde evet. kardeşlerimiz eşine bakarken bu benim veli nimetimdir demelidir. Veli nimetim. Bunun sayesinde kazanıyorum demesi lazım. Eşler birbirleri için öyledir. Bir kadın eşine bakarken öyle sıradan biri gibi bakamaz. Yani sadece arkadaş gibi bakamaz. Ne olarak bakması gerekir? Aynı zamanda beraber ahretimi kazandığım insan sayesinde ahiretimi kazandığım insan diye bakması lazım bilmesi lazım ki ona yapacağı her hizmet Allah katında evet, hayır olarak yazılır yakınlık olarak yazılır yani kocasıyla muhatap olurken eşiyle muhatap olurken Allah ile muhatap olduğunu unutmaması lazım ya Rabbi evet, senin için demesi lazım Koca da hanımına muamele ederken ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kendi eşimize bir lokma ekmek yedirdiğinizde Allah onu sadaka olarak yazlar. Yani biz kendi ailemiz içinde ibadet halindeyiz. Birbirimize yaptığımız iyilik, ikram, ihsan, birbirimize merhamet etmemiz, birbirimizi sevmemiz hepsi ibadetmiş. Hayatı bir ibadet mantığıyla görmemiz gerekiyor. Hayatı öyle yaşamak gerekiyor. Yani eşimdir bir şey olmaz ya da çocuğumdur bir şey olmaz diyemezsin. Sen onu mutlu ettinse, gönlünü aldınsa, onu sevindirdinse, onun gönlünden Allah'ın sevgisini alıyorsun. Rahmetini alıyorsun. Kırdınsa, dağıttınsa, üzdünse oradan da gazap gelir. İstersen bu senin çocuğun olsun, isterse eşin olsun. Bu böyledir. Hayata doğru bakıp, doğru anlamak gerekir. Hepimiz anlamışız ki, biliyoruz ki mutlaka öleceğiz. Mutlaka Allah bizi huzuruna alacak. Ve bu dünya hayatı biter. Ama burada neyi kazandınsa beraberinde onu götürüyorsun. Burada Allah'ın kullarına sen nasıl muamele ettin Allah'tan öyle bir muameleyi de hak ediyorsun demektir. Ve muameleyi de öyle göreceksin demektir. Yani rahmet ettinse Allah'tan rahmeti hak ediyorsun. Rahmet bulursun. İnsanlara ikram ettin, mahlukata ikram ettinse Allah'tan ikrami hak ediyorsun. Sevdinse Allah'tan sevmeyi hak ediyorsun. Affettinse affedilmeyi hak ediyorsun. Onun için veren kazanır, merhamet eden kazanır seven kazanır, ikram eden kazanır, affeden kazanır af olur nasıl muamelede bulundunsa Allah'tan böyle bir muameleyi hak ediyorsun, bu sadece ahirete değil dünyada da bunun karşılığı vardır göreceğiz, hayatı yaşarken göreceğiz Bu bizim kardeşlerimize tavsiyemiz olsun. Bunlar bizim tavsiyelerimiz olsun. onlar bizim vasiyetimiz olsun. Yaşadıkça hep böyle olacağız, böyle yapacağız inşallah. Bunun dışında kimse bize bir şey isnat etmesin. Hiçbir şey yapmayanlar en çok konuşanlardır. Bir şey yapmadığı için konuşuyor. Böyle konuşup Allah'ı kandıracağını zannediyor. Şu yanlış yaptı, bu yanlış yaptı, bu böyle yaptı, şu şöyle yapmadı deyip Allah'ı kandıracağını zannediyor. Ya da bunu ibadet zannediyor. Allah seni hüzura aldığında sana verdiği nimetleri bir bir sayar. Sonra ne buyurur? Buna karşılık sen ne yaptın? Hadi anlat der. Sen ne yaptın? Tanrıca şöyle yaptı, filanca şöyle yaptı. Sana ne? Sen ne yaptın? Sana onu soruyorum. Sen ne yaptın? Sen ne yapmışsın? Sen ne yapmışsın ki bir şey yapanları eleştiriyorsun, çekiştiriyorsun, yeriyorsun? Bir aklını başına toplaman gerekmez mi? Onun için bize düşen bir şey yapmaktır. Birilerini eleştirmek, çekiştirmek, yermek, birilerinin hesabını görmek değildir. Kendini Allah'ın yerine koyup hesap görmek değildir. Herkesin hesabı Allah'a aittir. Bize düşen buradayken kendi hesabımızı görüp doğru yapmaktır, güzel yapmaktır, kazanmaktır. Ya Rabbi benim derdim sensin. Senin rızamdır, senin dostluğundur, senin cemalindir. Benim istediğim sensin. Benim duam da sensin. Sen benim için neyi istiyorsan benim de senden istediğim odur. Sen benim için neyi seviyorsan benim de sevdiğim odur. Senin bana yapacağın muamele benim nefsime ağır gelebilir. Zahiri olarak bana zor gelebilir. Ama benim istediğim sensin. Ne olacaksa burada olsun. Bu dünyada olsun. Yeter ki ben senin huzuruna geldiğimde senin muradın benim üzerimde gerçekleşmiş olsun. Sana avdolmuş olayım. Sana kul olmuş olayım. Allah hepimizi zatına layık abd eylesin. Amin. eylesin. Amin. Bütün hayatını yaşarken kendi rızasını gözetenlerden eylesin. Amin. Gönlünü gözünü Rabbinden başka tarafa çevirenlerden eylemezsin. Amin. Allah bizi kendisine karşı hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Kendi kendini kandıran münafıklardan eylemesin. Amin. Allah bizi hainlerden eylemesin. Amin. Resulüne hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Kitabına, Vahyine, Kur'an'a hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Emanetlerine hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Kendi kendine, Allah'ın kendisine nefrettiği rüha, Hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Amin. Sadakatini ispatlamış olanlardan eylesin. Amin. Allah hepimize sıdkiyet makamını ihsan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Hamdolsun Ya Rabbi Bu mübarek geceyi de bizi yerleştirdin ya Ya Rabbi wrap wrap -duğruhruhu <-duğruhruhuAH> Kendini zikrettirdin Ya Rabbi Secde ettirdin -tư Ya Rabbi Ayetlerini anlattın Ya Rabbi Mürcidinle beraber eyledin Ya Rabbi Seni sevenlerle beraber eyledin ya Ya Sana hamdolsun Ya Rabbi Hamdolsun Ya Rabbi Hamdolsun Ya Rabbi Ya Rabbi Resulullah Efendimiz Sahabesi için her neyi istemişse Ya Rabbi Efendimiz de bizim için onu istiyor Ya Rabbi Bizi mahcup eyleme Ya Rabbi ona layık olmayı nasip eyle yarabbi, Layık olmayı nasip eyle ya Onun verdiği emaneti layıkıyla taşımayı nasip eyle ya rabbi. Ona yardımcı olmayı nasip eyle ya Ona yardımcı olmayı nasip eyle yarabbi. Yarda bir dışarıda vazifeli olan kardeşlerimize yardım eyle ya Yardım eyle ya Yardım eyle ya rabbi. Denizli'ye ve kardeşleri Mehmet ve Hoca'ya selam olsun ya Selam olsun ya rabbi. Selam olsun ya rabbi. İstanbul'a selam olsun. Kardeşleri Bayram ve Tahir Hoca'ya selam olsun. olsun ya Rabbi Selam olsun ya Rabbi Selam olsun ya Rabbi Selam olsun ya Rabbi İzmir'e selam olsun ya Rabbi Kardeşleri Halil ve Mehmet Hoca'ya selam, selam olsun ya Rabbi Selam olsun ya Rabbi ya Selam olsun ya Rabbi Bursa'ya selam olsun ya Rabbi Kardeşleri Halit'e selam olsun ya Rabbi Adana'ya selam olsun ya Rabbi Kardeşleri Ali'ye selam olsun ya Rabbi Urfa'ya selam olsun ya Rabbi Kardeşleri Salih'e selam olsun ya Rabbi. göle selam olsun ya Rabbi. Kardeşleri Hasan'a selam olsun ya Rabbi. Ya Rabbi. Diğer yerdeki kardeşlerimize de selam olsun ya Rabbi. Diğer yerdeki nimet alan kardeşlerimize selam olsun ya Rabbi. Ya Rabbi yeryüzünde her... Kim pirimizi dinliyorsa ya Rabbi Onun cemaatinde bulunup ya Rabbi Onun sohbetinde bulunup ya Rabbi Ona muhabbetle bakıyorsa ya Rabbi Tekbir kelimesini bile almışsa ya Rabbi Gönlünü açmışsa ya Rabbi Ona selam olsun ya Rabbi Ona selam olsun ya Rabbi Bu zatları yetiştiren pirimize selam olsun ya Rabbi O ki bunları yetiştirdi ya Rabbi Babamızdır ya Rabbi Atamızdır ya Rabbi Veli nimetimizdir ya Rabbi Ona selam olsun ya Rabbi. Abi. Onun beytine selam olsun Abi. ya Rabbi. Zevcelerine selam olsun Abi. ya Rabbi. Annelerimize selam olsun Abi. ya Rabbi. Ehli beytine selam olsun Abi. ya Rabbi. Kendini ondan kabul eden herkese selam olsun Abi. ya Rabbi. Selam olsun ya Rabbi. Abi. Bu mübarek gecede bizi ona layık eyle ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi. Gönlüne şeytanın vesvesesi girmiş kardeşlerimize de hidayet eyle ya Rabbi. Dönmeleri için onlara fırsat ver ya Rabbi. Abi, Onları bizden ayırma ya Rabbi. Abi, bizleri de ondan ayırma ya Rabbi. Abi, Ve bizleri birimizden ayırma ya Rabbi. Abi, Ve bizleri senden ayırma ya Rabbi. Abi, Her iki cihanda bile ya Rabbi. Bizlere mahfiret et ya Rabbi. Bugün mahfiret günüdür ya Rabbi. Abi, Beraat günüdür Phase ya Rabbi. Baptism. Bizim beraatımız mürşidimizdir abi, ya Rabbi. Onunla beraber olmaktır abi, ya Rabbi. Onun cennet olan gönlüne girmektir ya Rabbi. Kendimizden sığırılıp ona kavuşmak ya Rabbi, bizlere nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Amin. Ya amin, amin. Bir rahmet ki ya Erhamer Rahimin. Amin. Subhanarabbike Rabbil Izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Amin. Ve'l hamdulillahi Rabbil alamin. Amin. El Fatiha ma'as salawat.